Ay dierek programı mı Oktay demirzi. Yani abi. kendim dedim diye demiyorum ama bu da bir yanlış yani. Yani ay diyerek başlanmaz da. Ee artık ne zaman? Bir günaydın diyelim. Bir günaydın diyelim bir fonumuzu bir şey yapalım. Kafaya, bir kafaya, kafaya, kafaya kafaya vuruyor. Kafaya kafaya vurmasın. Oh o oh, başım kaldırmıyor artık Oktay. Yaşlandık Oktay. Yaşlandık abla. Hoş geldiniz Fahri Bey. Hoş bulduk sizde hoş geldiniz. Ee, bir, bir arkadaş da aldıcağırdı ne oldu? O yo. O, o, yo mu? Yoğmuştu. O ev babası oldu. Ha ev babası. Arada bağlansak ya yani, babası ne yapıyor? Ben bir yalan söylüyor diye düşünmeye başladım. Nasıl? Çocuğa bakıyor mu Fatih? Ya yalan mıdır? Yatış. E, telefon edelim öğrenelim ya. Ya öğreniriz birazdan ya. Daha erken çocuk şimdi uyuyordur falan uyandırma olur. Ondan sonra sinir harbi yaşamıyor olup. Gereksiz yere. Hatta durduk yere. Yani işte ben de ondan şey yapmıyorum. Rahatsız etmek istemiyorum. Dün e, 11.30'da falan aradı dedi ki... Daha ben yeni uyandım falan dedi. Nasıl ya dedim. Arayın dedim sabah erken yapmıyorum uyanmıyorum falan. Yok yattık ondan... falan uyuduk ya. Yok işte beraber yattık falan filan dedi. Ondan sonra şimdi yani... Bugünü ve yarını düşünerek mi acaba öyle dedi? Hani bazen geç uyanıyor falan. Oktay saf saf. Safız canım. Saf. Ne denir sayınlanıyoruz. Ne denir senin? Çocuğa bakacağım ben 3 gün yokum. 3 gün ya. yokum bir ikincisi. Evet buyurun gündeme, gündeme bakalım efendim. Ee, gündemde ne var Oktay Bey? Siz şey yapın bir sürü gündem var. Bak ben, ben bir sürü gündem vereyim. var dedim. Gündem sabit de bir sürü haber var işte. Buyurun. Al, başla. Başlayayım. Badem kaçmış. Badem kaçmış. Allah belasını vermesin. Çünkü ben bu artık bu hayvanın. Mustafa Koç'un bile bu kadar çabalarına rağmen artık ıslah olabileceğine hiçbir inancım kalmadı. Zaten kaçmış. Kafesten kaçmış. Biliyorsunuz en son sol gözü iltihaplanmıştı. Hmm. Ee, geçen Aralık ayında Marmaris'te hmm. bir kafeste tutuluyordu kendisi. Karacasoyut köy yakınlarında. Hmm. Akdeniz Fokubade. Önceki gün kafesini parçalayıp kaçmış. Biraz hmm. huysuz. Ya huysuzluk biraz değil. Huysuz. Ben, Mabel gibi. Zaten tipi de benziyor. Siyah. İşte öyle kısa kılları var falan. İyi yüzer. Aynı an Bel 1, Badem 2. Mabel'i sen hiç yüzerken gördün mü ki? Gö yani görmedim de hep hayal ettim. Böyle böyle yüzer. Sen kaç kere hayal ettin Mabel'i? Ben çok hayal ettim. Yani Mabel'i herkese hayal ediyorum can? Yani herkes dediğim tanıdım herkese. <gülüyor> <gülüyor> Kasım ayında 3 yaşına girecekmiş. 200 kilo eyyaklar. Oha. 200 kiloya yaklaşmış badem <gülüyor> Bademi kontrol etmek zorlaştı Görenlerin de kendisine fazla yaklaşmamasını isteyen Sualtı Araştırmalar Derneği yönetim kurulu üyesi Zafer Bey <gülüyor> Zafer Bey demiş ki gören maşallah deyip oradan uzaklaşsın Valla gözü tamamen iyileşti Artık ergen bir e, badem oldu Kendisi ergen bir er fok oldu Görenler yaklaşmasın Badem olmuş. erkek miydi? Hmm. Erkekmişti mi kızmıştı mı? Galiba erkekmişti Bana da erkekmişti gibi geliyor ama kızmıştı gibi de olabilir yani. Badem. Badem oldum diyerek e, Akdeniz'in serin suları beni azdırdı e, hanımım diye çıkacak öyle. Ben ondan korkuyorum böyle. Terlikle <gülüyor> mi? Evet <gülüyor> <gülüyor> Ben bir fokum terlik yediğini düşünmek istemiyorum. Ay ay ben, ben düşünüyorum da şu anda bak hayal dünyamda. Hiç şey değil yani. Vallahi gerekli. Duda kucuklatır. Gerekli uyarılar yapıldı artık bilemiyorum yani. yani herkese yapıldı. Ee... Ya yaklaşması kimse yaklaşmasın işte. Ya, ya ne yaklaşacağım bademi gidip de bunun hastası dedim ki ben. Akdeniz fokunu birazcık şöyle söyleyeyim öyle, öyle bir şey yok Ya uzaktan baktığınız zaman sevimli gelebilir falan. Denizde oldular. Tabii canım ya. Gazetede görüyorsun sevimli bulunuyor olabilirsin ama yüzerken bu tip bir şey görsen. Böyle diye böyle Ama şey, Mustafa Koç uzak. seviyor Ben gördüm şu anda elimdeki fotoğrafta Mustafa Koç su altında falan fıstık O bademle affedersin alt alta üst üste Mustafa Koç acaba nasıl öğrendi bu olayı ya Hayır. Ya o kadar dedi şey yaptık dedim masraf ettik niye kaçırıyorsunuz <gülüyor> Kafeti kapatın dedim ya Bir kere daha ben yüzecektim bununla mı dedi artık ne dedi bilmiyorum Yüzülmüştü herhalde sponsor mu oluyor bademin Mustafa Koç onun hatırına zaten kafese mafese alıyorlar Oktay yoksa kimsenin kafese alacağı yok. Doğru. Hiç kimse sesini çıkaramıyor. Mustafa Koç demiş ki bunu artık demiş. Buna yaptığınız hareket bana yapılmış sayılır diyerek herkes o zaman şey yapıyor işte. Hareketine e, eline ayağına dikkat ediyor. Milli fokumuz badem. Hayırlısı olsun şey olsun. Bahtı açık olsun bademin. Bol bol üresin. Akdeniz'i bir fok denizi haline getirsin. Çünkü Akdeniz bir. E, Akdeniz'i kim? Akdeniz'i kim? şey denizine barbaros. çevir barbaros değil mi barbaros, bravo oktel senin tarih bilgine ne yapıyorum ne yapıyorum tarih bilgine ya da, ee, şey miydi mel Gibson mıydı <gülüyor> tamam ya tamam bir şey, şey, evet İskoç ya benim sesim bir hamami mi evet, geliyor evet hamami geliyor benimki de hamasi geliyor fayr. bir saniye şimdi nasıl geliyor şimdi öyle geliyor şimdi de mi öyle geliyor ne diyeyim bir saniye He, çünkü sürprizlere açık Süp, sürprizlere açık da benimki de öyle gelmiyor mu Faiz ben kullan diye dedi, düşünüyorum gel. Şimdi nasıl geliyordun şey, hiç ya? Şimdi nasıl geliyor? Hay bu mikrofonlardan çektiğimiz. Banyo mikrofonlardan kriz çektiğimiz geçireceğim ha. ben. Yok şimdi iyi, i̇yi yavruçuk, iyi yavrum, iyi şimdi iyi iyiymiş, Şimdi güzel, çok güzel. Şimdi e, bakınız e, ne haberlerimiz var? He, onu şey yapalım diyorsunuz Ya ben artık var ya öyle profesyonellik şey yapamıyorum. Ne derler ona? Böyle ele ayak... aynı anda yapamıyor musun? Ele ayak... ha oktay demizi. Bak, bakayım Bak bakayım, hmm. böyle güzel mi? Dün fotoğraf çektirdim. Ha. Aylar sonra ilk defa. Aylar, hatta yıllar sonra öyle söyleyeyim. Ne, ne yerde der ki? Vesikalı Hemen burada da. Opti'de. Ha, ben de çektirmiştim. Vesikalık gibi bir şey. Vesikalık yani. Ee, şey için. Bir e, büyükelçiliğimizden vize almak için. O, Oktay Bey hayırlı yolculuklardiler. Daha doğrusu ben şey yapmadım yani dedim gerek yok vizeye herhalde falan Yok yok bir fotoğrafınızı verirseniz hatta arkasında imzalarsınız çok seviniriz falan dediler. Ve nereye şey yaptınız? Buraya çok güzel çıktı ya. Hadi seneler yani. sonra çok korkuyordum ben çünkü e ben de hep gün, orada çektirdim aynı gün verilen fotoğraftan korkarım ben vesikalık fotoğraftan Ha böyle çabuk bir saatten böyle, böyle, böyle bir insan olmadığı gibi çıkıyor ya vesikalık fotoğraftan abicim artık photoshop teknolojisi dünyanın dört bir tarafına daha doğrusu no, evlerimize sıfır. kadar girdi oynama sıfır oynadıysam terbiyesim ellerim kırılsın mı dedi adam rı rı. ne oynamayacak oktay rötüs yapayım mı yok dedim rötüs, rötüs. saçları da mı düzeltmeyeyim ne bu saçlarınız falan dedi bana Ha dedim burada düzelteceksiniz buyurun iki de aynı anda çıkarmış olayım yok dedim ekran yok dedim oynamayın falan. yok lan oynama falan deyip adamı sert çık. gerçi bir gözüm küçük bir gözüm büyük görünüyor ama neyse <gülüyor> yani <gülüyor> o kadar olur canım simetrik <gülüyor> <Real gülüyor> olacak diye bir şey bir tane bizlere verir misin oktay Cüzdan düz, Ege ben. Çünkü artık biz biliyorsun karı kocadan ileriyiz. Hı, doğru. Yani, yani görüşme yanlış zaman... anlaşılma olması mı? Da, daha çok görüşüyoruz anlamında <gülüyor> karı koca. Herkes öyle yani. anladı zaten. Ha yani daha çok görüşüyoruz ama ben artık fotoğrafın cüzdanımda görmezsem yani bir şey olursa evde hasretini çekmeye başladığım anda açacağım hemen cüzdanımı. Bir tane büyüteceğim fotoğrafından. Gün içinde bir iki saat görüşemiyoruz ya. O beni çok üzüyor O zaman işte fotoğrafı çıkarıp koyacağız ki karşımıza. bir ev tutalım diyorum Oktay. Ne diyorsun? 38 yaşından sonra mı? Bekerevi. Ne tamam. diyorsun? Ne yapacağız? Ne yapacağız mı? <gülüyor> ne yapacağız? Bekerevi'nde ne yapacağız? Ne yapacağız işte gireceğiz orası. Ve şey bekerevi adı, adı da. Boş ev mi? Hayır boş ev değil. Ne? Bekerevi öyle beker evi diye bir şey olacak. He. Öyle üçümüz tutacağız. Tamam. Böyle üçümüz gireceğiz, içeri gireceğiz. Mayolarımızı giyeceğiz, oturacağız. Tehlik tamam. de gezeceğiz, mayoyla gideceğiz. Mayo mu giyeceğiz? <gülüyor> evet, mayo Evin tek kuralı var, mayoyla gezmek. Benim bir postaneye gitmem lazım bugün ya. <gülüyor> ben gelmeyin de siz, siz mayonuza gelin de sonra yarın geleyim ben. Olur mu? ay, ee, <gülüyor> Amerika'da en hızlı sosis yeme, Almanya'da en hızlı bire içme yarışması varsa bizim de en hızlı sarımsak yeme yarışmamız var Arkadaş demişler Kastamonu taş köprü Kastamonu tamam şeysi iyidir de yani Her şey değil yarışması yapılacak diye Bir kural yok ya Sarımsak yarışması yapılma Yapılsın orta. ya hiç yapılmıyor Türkiye'de Oktay taş köprü şeyler... iki haftadır girilemiyormuş Olsun yarışmacılardan biri Birinci oldu Olsun ki bu diyor ya, Girilemiyor diyorum abla. Sanki taş köprüye şeydi. Milliyet akan ediyor da Londra, Paris, taş köprü. Ondan şimdi girilemeyecek bu yarışmadan sonra. Öyle bir şey yok. Ne güzel işte bak ya. Böyle, bu tip şeyler bence çok güzel. Sarımsak yeme yarışması. Gerçi Levent zengin e, birinci olmuş bu yarışmada. 30 saniyede bir kelle sarımsağı yemiş. Bir kelle sarımsak değil ki. İşte değil. böyle. Böyle mesela bir baş maydanoz vardır ya. Ha. Onun sarımsakta böyle... da baş baştır da. Baş değil işte. Baş bir tanesi. O diş 8 Seki... hayır dişlerin oluşturduğu şeye baş deniyor evet. başların oluşturduğu şey kelle deniyor Başlar diş, dişler baş olmuş dedirtme Fahir bana bu yaştan sonra. <gülüyor> Oktay Bey hemen terk etmek isterim stüdyoya bu lafınız karşısında donarak alırım lütfen. Ay Kenan Doğulu da festivalin onur konuğu olarak şarkılar söylemiş. Ona da e, bir kelle sarımsak armağan etmişler. Bu kelle, bir kelle sarımsak yenir mi ya insan? Yani... Yavaş yavaş diyeceksin hepsini bir anda yiyeceksin diye bir şey yok. Abanma, abanma yiyeceksin diyeceksin. Hey bu olmaz ki öyle ya. Aa... Bak 23 senedir düzenleniyormuş festival ilk defa böyle haber oluyor. Neden? Sarımsak yeme yarışması yapıldı da onda. Yok Kenan Doğulu gitmişse onda. Yok da önce de gidilmiş. Ha, bir kelle sarımsak diğerleri de yemiş yani. Bu kadar. Ayıptır ya. İnsanın nasıl hararet basarı var ya adam 5 gün boyunca su içer başka bir şeyle beslenemez ya. Taş köprü sarımsağı. Taş köprü sarımsağı da iyi olur derler. Ohtay. O mat verir diyorlar. Biraz acıtan biraz da koku. Yani Hı -hı. ben şey söyleyeyim. Benim bir arkadaşım şey diye geçmişti işte bu. ...sarımsağın afrodizyak etkisi var diye... He. ...bir yerde söylemişti... ...apartmanda o sen o arkadaş... ...makarna yaparken... ...sos yaparlar ya... He. ...o sosa sen... ...bir baş sarımsağı doğru... Tamam. ...apartman değil mahalle sarımsak kokuyordu... ...oradan biliyorum yani... ...apartmana girilemeyen bölge ilan edildi... ...böyle girdiğin zaman... Oh, hey, hey, ...diye böyle bir kalıyordu... Daha yenmeden yemek yapım aşamasında. Yapım aşamasında, yapım yayı, yayı, yapım aşamasında öyleydi. E ondan sonrasını düşünmek istemiyorum. Yani eğer bir de böyle be. bir afro diyecek etkisi varsa ben evet. o beyefendiyi de düşünmek istemiyorum. Hem yanına yaklaşılacak durumu yok, hem de bir kelle sarımsağı yemiş adamla ben afedersin korkarım. Ben o köprü af... ayağına bağlıdır o arkadaş kimse. Ben arkadaştan korkmam da şeyden korkarım. Daha doğrusu şey adına korkuyorum. O arkadaşla afrodüzyak etkiyi gösterecek... E, ...karşıda biri olacak ya... Hmm. ...bende bir afrodüzyak etki var... ...bunu ben sana göstermem lazım diyeceği birileri olacak ya... Yeah. O ...onlar için üzülürüm biraz ben. Çünkü yani bir yandan koku... ...bir yandan e, afrodüzyak etkinin getirdiği cesaret. <gülüyor> Çünkü biraz da psikolojik ya bu tip şeyler. Psikolojik mi? E tabi. Nasıl yani? Bir, e, şimdi yani bir baş... Baş değil de. Başlar diş dişler baş olmuş. <gülüyor> bir sağ yemiş kişi. Ha. Ben de afrodüzyal etki var şu anda. Gez, geziyorsa. E gezer. E gezer. Gezer de işte nereye kadar gezer? O ağzını bir gidip Vallahi kokursak. Valla gezebildiği yere kadar gezer Oktay. İşte bir kendine bir şöyle bir baksa. O kendine bakacak durumda değil. Onun e, artı hedefe kilitlenmiş bir şey gibi. Torpil gibi düşün. Yani o şeyden o yaydan çıkmış torpido. Ha, torpil dedim torpido. Oktay bu arada sen dün yalancı çıktın abicim. 9.58'de koştu ya bu Hüseyin bu. 35 adım deyip 33 adım da finish'e varmış. Hayır 35 adım. Nereden okuyorsun 33'te? Oktay ve burada Değil bütün bakayım. animasyonu bile bakayım. var Kalır gazete. Bakayım. Buyurun. Buyurun. Hayır 35 adım. Ha, sen saydın sanki. 35 adım. Birileri sana söylemiş Birkaç 30... yerden okudum ben. Hayır, 20 metre. Birileri sana söylemişim. Hmm, şey söyledi bana. Hüseyin Bolt söyledi. Telefon etti. 33 adım Oktaycım. Özür dilerim ama tekrar tekrar bunun şeyleri yapılmış. 33. E, bugün adım. de 35 yazıyor her yerde. Yalan yazmışlar. 33 adımda Finişe vardı. Artık hesabını sana bırakıyorum Oktay. Abi, düzeltmeyi sana bırakıyorum. Sen yapacaksın. Sabahları şey yormuş. E, marka veremiyoruz değil mi Oktay? Yo ver ver. Ha? Ben. Niye? Ne, ne yiyecek ya? Ne, ne yiyebilir yani? Hüseyin Bok mu? Peynir diyormuş O zaman biz... Ezine peyniri. <gülüyor> Ezine peyniri yiyeceğiz biz de. Tamam işte. Sonra herkes de... herkes koşacak. Ezine peyniri alacak, gezecek şimdi. nakit diyorum demiş ya. nakit diyorum böyle koşuyorum demiş ya. nakit verin bana. Krize girmiş oradan. Nugget aynı diye. Böyle üstünden yürümüş. Arkadaşı var ya bunun. Neydi onun adı? Asafa mı? Asafa Mustafa. Neydi bunun adı? Asafa işte. Asafa, bir dakika. Neydi bunun adı? <gülüyor> Evet Asafaf Power. Asafaf demiş. Asaf bana demiş. Asaf demiş. Asaf ya bana nugget boz seni yoksa sana edeceklerim var deyince Asaf var ya bir koşu bir gidişi var. 9.58'den daha çabuk gitti geldi çünkü şey uzun Asaf'ların bozuldu demiş ya. <gülüyor> ve şöyle yapmış. Asfanyalarıma efendim. Uu demişler. <gülüyor> kapat kapat kapat dükkanı kapattık. Kapat çünkü birileri bizi kapatacak. Ya. Vallahi Oktay. Yaz sezonunun en şey yaptığım kısmı bu. Sakin bir yaz sezonu. Dışarıda trafik yok, bir şey yok. Ne yaş... trafik yok ya? Ben de bugün biraz erken mi yazdım? Ne Ankara'da yok Oktay. Olur mu canım? Herkes Ankara'da ya. Herkes yatıyor bizim yatış. Bak Nasıl? uyuyor bizim. Uyuyorlar mı? Ben sana söyleyeyim şu anda bizi 3 kişi dinliyordur, dinliyordur Dinlemiyordur, dinlemiyordur. Saçmalıyorsun Faiz Saçma ama. İddiaya girelim mi? 3 kişi dedin değil mi? Ne, hepsini yenemem. Bir başlarım sağa. Hayır, 4 kişi araması yeterli bence. Senin koyduğun iddiaya göre. Ve o da kolay canım, o da bir ikisini haber verir de. Kim? Ya başka bir O Türk. kim ya? O. o dediğin kim? Badem o. mi? Kim? Şey. <gülüyor> Hüseyin Bolt. Benim tek ulaşmak istediğim amaç Hüseyin Bolt. Hüseyin Bolt'a 4 e, telefonda ulaşırım ben. Ee, neyse genç arkadaşımız olmasa sana yapacağım hareketi biliyordum da. Neyse genç arkadaşımız da çekinmesin. Ee, bu 3, 4, evet 4 gerçekten 4 telefonda ulaşabilirsin. 4 telefonda ulaşılır Hüseyin Bolta. Niye? Niye mi? Niye? Niye? Çok <gülüyor> etkilendiğiniz için soruları doğru soramıyorsun <gülüyor> Fahin. Öyle hareketle falan olmaz o işler. Ee, yani hareketle. Öyle herkes sen kendin gibi düşünme. Hemen ulaşırım. Hemen ulaşırım. Öyle düşün. 7 telefonda zaten istediğime herkes ulaşırım ben. Evet öyle bir kural var da 4 telefon biraz bana yani ağır geldi. Işte 4 ya. 4 telefonluk buraya. Tamam. Az 4 telefonluk kazanıyorsun. En azından teorisini de... çıkarırım. Siz de benim için bir telefonluk adamsınız. Ey tamam öyle. Evet. Öyle bir değerlendirme yok yani. Bence en üst seviyedeki şey bence en güzel şey i̇şte bir telefonda birine ulaşabiliyorsan ne kadar güzel. Ama 7 telefonda olsam ne hissi var? O kadar da masrafa gireceğim. Doğru. Ay Oktay Bey. Buyurun. Bir dakika niye duruyoruz? Bir saniye şöyle bakayım. Ben bu yeni site teknoloji yüzünden bütün şeylerim kaydı yani. Ben bir haber daha vereyimse. Sen bir haber yasak daha. Yasak olmasına rağmen. Yasak aşk yaşanmış 2 milyon kişi ülkemizde YouTube'una giriyor. En çok ziyaret edilen siteler sıralamasında 5. sırada Türkiye'de YouTube'u yasak olmasına rağmen. Ee, biliyorsun Başbakan Tayyip Erdoğan ben giriyorum siz de girin demişti ondan sonra mı arttı bilmiyorum öyle yazıyor burada haberde. Türkiye'de her gün yaklaşık 2 milyon internet kullanıcısının e, YouTube'unu ziyaret ettiği belirlenmiş. E, internette 20 milyon üzerindeki web sayfasını tanıtan ve bunları ziyaret edilme falan filanın verileri ışığında ortaya çıkmış. Hmm. Hmm. En çok ilgi gören ülkeler arasında YouTube'u da Türkiye 20. sırada. Bir, o yasak olmasına rağmen bir de açık oldu da biz ilk üçteydik be. Bir şey söyleyeceğim genç arkadaşım giriyor musunuz siz YouTube'una? Her gün sapık mısınız oğlum ne sey orada? Porno mu bakıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne? Evet. Porno yok diye. İyi porno yoksa iyi içim rahat o zaman. Gönül rahatlığıyla girin. Sen ne zannediyorsun Fail YouTube'unu? Ya canım ya porno dediğim erotik görüntüler var mı? Yani biraz yeri. Yani <gülüyor> Buna pis ya. Bunlar ben bu adamlardan korkuyorum ya. Vallahi korkuyorum. 19 yaşında adam tehlikeli adamdır arkadaşlar. Ne zaman girdi Fail? YouTube'a mı? Hı -hı. En son YouTube'una ben gireli Pehe yasak verildi ben dedim artık bitti benim için YouTube'u ben dedim kapatıyorum bilgisayar falan kaldırıyorum yani girmedim mi demek dedim mi bu anlamadım ki ben girmiyorum canım ne yapayım YouTube'una girip ne yazacağım <gülüyor> tavşan sevimli komik komik hayvanlar Aa, çok komik. bunları bunlar şey yapamıyorum zaten affedersiniz bir televizyon kanalı veriyor sürekli tek bu konuyla ilgili olarak günah mı YouTube'una girmek yasak oldu <gülüyor> o halde. <gülüyor> Hem yasak hem de şeydir, günahtır oh ortaya. <gülüyor> Ay öyle bir şey. Peki o zaman şöyle yapalım isterseniz. Hiçbir şey yapmıyorum. Ben bir şey söyleyeceğim Söyle. Şimdi birazdan bir duyurum bir mu olacak. Ha, bir duyurum olacak. Buyurun. İsrail'de adamı dövmüşler. Adam dediğim de dövmüşler. Döverler. de severler de. Ne dövmüşler? DJ onların. Pet Shop Boys çaldı diye Pet Shop Boys çalınca kadınlar bir güzel dans ediyormuş. Ee, böyle affedersiniz böyle güzel derken e, ...coşkulu dans ediyorlar. Nerede, nerede bu? E, eğlence mekanında mı çaldı diye diyormuşlar. Şimdi İsrail'de bir Bedevi düğününde... ...işte şanssız <gülüyor> Bedevi. DJ Bedevi düğününde... E, <gülüyor> ...döverler dö abi. Döverler abla. Bedevi düğününde çalarsa döverler. Doğru. Ondan sonra... E, ...şimdi düğünde DJ Arapça şarkılar çalmış... ...sonra daha sonra... ...Petro Boys'tan birkaç şarkı çalınca... ...tabii hanımlar da coşmuş. Sen misin coşan onu dinince ...la la ne oluyor la burada deyince... ...beş tane Bedevi gelmiş... Efendim demişler. Bize demişler ki 5 tane BDV ellerinde kutup ayıları ile gelmiş. Yok. Bakar mısınız <gülüyor> DJ Bey demiş. Bu ürün de nereden buldunuz ya o kutup ayıları demiş. Biz onları değil onlar bizi buldu demişler. 5 tane kutup ayısını çünkü 5 yani. be, bedevi gelmişti ya evet. birer kutup ayısından hesabı kolay 5 kutup ayısı ediyor Fahir. Doğru. 5 kutup ayısını pi, salmışlar. Pitinov göre doğru 5 bedevi ve ortada 5 kutup ayısı varsa DJ'yi üstüne var. salmışlar. Diyeceğin üstleri ayılarım mı? Hı hı. Bedeviler çünkü o üzüntüyle üstleri başları beyaz tüy ya. Hı. O üzüntü. Kimi bedevileri mi? Tabi niye? Çünkü. Ha tamam. Üst, güme, kutupayı... <gülüyor> taşıyan bedevilerdi değil mi? Evet tamam. Taşıdıkları Taşıma. için. <gülüyor> Taşıma bedeviyle zaten ilişki Bedevi yürmez diye bir laf yapmak var. Yapmak mı zor? Yıkmak mı zor diye hücum etmişler DJ'ye ve oracağı <gülüyor> yıkmışlar. Hatta 5 bezeviden ikisi şey diye bağırıyormuş DJ'ye. Sen! <gülüyor> Aklını peynir ekmekle mi yedin de bu düğünde? E, Petra Polis çalıyorsun demiş. Ve o durumda orada da şöyle bir müzik çalıyormuş fonda. Led the dil, dili. Var mı? Çalar mısın Let the walla dish çal. <gülüyor> Bilgisayara <gülüyor> yöneldi Belkan. Sonra ne yazacağını <gülüyor> bulamadığında tekrar faile Ne Neydi şarkı değil? Let the dili led değil, wala değil, değil. Neyse o zaman şey yaparız. Bunu reklamın arkasına biz yine pet shop Boys çalalım o zaman. Bir dayak yerim bir güzel. Bir dayak bir sabahleyin bir öfelesinler beni. Ağzımı, burnumu bir kırsınlar ya. Bir rahatlayayım ben de kendime geleyim. O zaman biraz reklamlarla coşalım. Reklamların akabinde tekrar birlikte olacağız o zamana kadar kendinize iyi bakacaksınız. Günaydın. Günay ay aydın dın dın Günay ay ay aydın Model sabahlar Ay yok da, ne kadar yakışıyor Ne kadar güzel oldu değil mi? Ha, valla ne kadar güzel yakışıyor Yani gerçekten orada Pet Shop Boys çaldık dışarıda de... bekledik iki saattir de dışarıda bek. kim gelecek kim gelecek diye Böyle biraz da e, kalabalık bekledik Fahir değil mi? öyle söyleyelim de <gülüyor> kimse gelmedi. Baya kalabalıktık. Şey işler falan da var ya orada Kimse yani... gelmedi. No kim kalkıp ben üşendirdim ya. Kalkıp gideceksin birini döveceksin geleceksin bize evcildik vuruna değer mi değmez değmez, değmez ablam İtalya'da Süper Loto biliyorsun çıldırdı yani ne zaman çekilişi bari oynayayım ben de oldu sek dün 84. çekilişi yapıldı yine y yine mi ya devletti. abi onda bir numara var gene ya, ya uyduruyorlar kaç oldu 180 150 1.5 milyon, milyon euro euro dün de altılıyı bilen çıkmamış çünkü. Umutlar bu, bu akşam nasıl yapacak altı, çekilişe kaldınız. Kaç rakamdan yani aldı her, yani. her gün mü çekiliyor bu? Ya ne kaç 90 da 99 arasını buluyor? Neyi bulamıyorlar yani? 6'lı işte abi. 6'lı dediğim kaça kadar sayılır? Herhalde bizim sayısal gibidir işte. ve saçmalık olmaz ya. 141. Gerçi bana 150 milyon euro kadar bir meblağ lazım. Biraz daha bekleyeyim. Sana bu ıı, ödül 127 milyon euro iken Hı. sana 127 milyon euro lazım değil miydi? Ya tam lazım, ekstralar çıktı. Şu anda bir hafta geçti 141,5 milyon euro mu lazım? Tam yani? ekstralar çıktı o yüzden. Yani ya. çok saçma sapan bir paraya alsan var ya bana, ben şey istedim. Alsan alamazsın, satsan satamazsın. Satsan satamazsın. Hmm. Yani, ne istiyorsun? Tamamını mı istiyorsun? Yok be bana bir, bir buçuk milyon euro versinler gerisini ne yapıyorlarsa yapsın. Şaka şaka. Şaka ya. Sizi şakadan ben öyle dedim. Şaka yaptım ya. Vallahi şaka yaptım. 6 milyar ve 1,5 milyon euro ya razı mısın? 6 bir 1,5 milyon euroyu sana vereceğim Oktay. Bunu hayır, sen, sana verecek. Buna, bunu sana duyan anında. yetkililer ben sana söyleyeyim. Allemezler, kalemeder o altılıyı bildirirler sana. Be 5 milyon euro sana vereceğim. Ne diyorsun? 5 milyon euro mu? Ee, daha ne vereyim Oktay. bakayım 140 145 yüzde kaç oluyor? Korku hesapla sevgi seni 100 olarak suçursak falan. Tamam sana da 100 lira vereceğim şey. <gülüyor> Berkay diyesim geliyor çocuğa ya. Berkay mı doğru Doğru da geliyormuş lan şimdi niye öyle ağzını yüzüne atacağım çayı üstü yüzüne. Allah Allah Berkay diyesim geliyor. Evet doğru tamam işte Berkay'a da 100 lira vereceğim. Hay iyisin. Hay hadi bakalım. Her gün sana 100 lira vereceğim. Elimi öpeceksin ama. Öper misin 100 Kaç liraya? Kaç lira elimi öpersin Berkay? Şu anda. Yani 20 lira elimi öfer misin? 500 dedi ne 20'si ya 500 lira mı? Ya elim 50 liraya öper misin? 50 liraya bana oldu. 500 de elime 50 liraya öper. 50 liraya düşündün <gülüyor> Nasıl bir hesabın var senin ya? Sen alışverişle mi yapmıyorsun normal çıkıp hayata? Efendim? Şu anda üzerinde hiçbir şey olmadığı için 50 liraya razım ediyorsun. Ben sana 100 lira borç vereyim. Benim yavrumda 100 lira var. Hayır. Sonra bana ne yapıyorsun? Hayır. Para vereceğim çocuğa elimi <gülüyor> öptüreceğim. <gülüyor> ya bu da benim hobim oktay. <gülüyor> Biliyorsun ki el öptürmeyi seviyorum ya? Nasıl yani. o hobi ya? en son kime el öptürdün? Herkes. Hatırlamıyorsun işte. Yok Abi öyle canım. bir hobin yok senin Nerede uyduruyorsun bu da benim? Levent'e, bu oraya. Ben hep el öptürü, anıla. Hep bunlar benim el öpen çocuklardı. Ben hiç görmedim demek. Hiç ki... mi görmedin? Evet, yalnız, ya da görmek yalnız, mi istemedin? Yalnız kaldığınızda mı öptürüyorsun? Ha, yalnız kaldığında muhakkak Ne oldu cebine mi? koydun? Ben sonra baktım ya baktım nakitte çok şey yok. Likidi de sıkıntısı çekiyorum bu ara biraz o yüzden. <gülüyor> Aa, evet canlı yayında bir ilk yaşamak üzereydik. <gülüyor> Üzeriyken direk, direklerden döndük. Evet. Bu Hüseyin Bol çok arsızlaşmış ya 9 gırkta koşacağım diye şey yapmış sinirlerim bozuldu. Doğru. Nasıl? Bilim ne diyordu bir insan 100 metreyi 9 dokuz... Şu anda kaç? 9.58 miydi? 9.58. Çık oradan 16 şey 7 salise çık. 9.51 mi? 9.51 en fazla bilimin tespit ettiği daha doğrusu bilimin düşündüğü bir Hı. insan dokuz en fazla dokuz... Do 9.51'in altına inemez. İnemez diyor. In In şey, diyor. Bu adam inerse oluyor. zaten bu valla kalır. Çünkü bak. Kalır ne demek? Rekor öyle kalır. 1968'de 100 metrede e, rekorlar kırılmış. Hı. 1968'de Jim Hines e, 100 metreyi 9.90. Jim Hines Rummenik'e Rümeni, Rümeni. 100 metreyi 9.95'te koşmuştu. Koşmuştu. Ee, 28 yıl sürmüş bu rekorun kırılması. He. Ondan sonra 96 yılında 9.84 oldu. Ondan i̇şte sonra... İşte ben mı 96 yılında? Yok canım hiç alakası yok. Kim? Bailey. Donovan Bailey. He. Tamam. Yani 9.84'e taşıdı. Sonra? Ondan sonra yandı gülüm diyoruz. Ve bolda geçti ondan sonra. 9.84'ten sonra. Ya? Yeah çok önemli hadiseler. Ya şu anda tarihe tanıklık ediyoruz. 9 gırk koşacağım demiş. Hatta 200 metrede rekorda Kraman demiş. Kraman. Niye kıramazmış? E çok koşmadım 200 metre demiş. Çok şey değil. Çok. Ama yani birinci olurum ama demiş. Kraman demiş. Rekor geçen sefer kırdım rekoru kıraman demiş. Şimdi 100 bin. Ben sana söyleyeyim. 100 bin dolar şeyden aldı. 100 metreden aldı. Rekor kırdığı için aldı. Hayır. Ha, 60 binde bin birinci olduğu için aldı. Etti evet, sence Zaten rekor kıran bin. birisinin birinci olması sence normal değil mi? Normal ha. de onlara ayrı ayrı. Bir başka birisi de rekor kırsaydı o da e, 100 ya, o bin alacaktı ama işte 60 100. bin alınmayacak. Evet. 50-50 e, alınacaktı. Tamam. Evet, yani veya birinci olup rekor kırmayabilir haliyle. Hı. Tamam. Şimdi 160 bin oradan aldı. Evet. Şimdi 200 de birinci olursa bir 60 bini var orada garanti. 160 220 mi? 20. Hı. Niye biz bunu hesaplıyoruz bilmiyorum ama dur bir dakika bir şey bir, bir, bir güzel bir şey çıkacak değil bir, bir de birinci olursa 320 mi? Nasıl birinci olursa? Yani şey rekor kırması 320. Rekor kırmayacağım demiş işte. Kırmayacağım demiş kraman demiş işte. i̇şte demek ki yetiyor 220 bin. 220 bin dolar demek ki onu tam yazlık parası. Bir de 4 çarpı yüzde koşuyor bu. Dört çarpı yüzde orada 4'e bölünüyor 25 bin onu da artık üstüne başına bir şey alsın ya. Dördü e gibi pantolonlarla gözüyor adam bu parçalar buralarına gelmiş. Takıma ya. da veriliyor. Takımın veriliyor işte onu diyorum dörde bölünüyor para. Zaten üstüne başına harcasın diyorum. Onu da doğru. üstü giderken bir şeyler alsın. Ya yani fırış yaptan falan bir şeyler alsın. Jam ayakkabıya giderken. Gerçi ayakkabıları hep falan bedava. <gülüyor> <O> Hüseyin Bolton. Hep <gülüyor> <gülüyor> ayakkabılarını falan. O bir tane şey var ya. O hep bedava veriyormuş. Gerçekten mi? Hmm. Ne kadar güzel ya. Bir insanın böyle koşası geliyor. Böyle çıplak ayaklı kontes olmak istiyorum bu yaştan sonra. Böyle dostlar düşman başına diyorum ben de. Oktay hmm. e, şey yapmak gibi olmasın seni pırstırmak gibi olmasın ama. Ne olmuş? Biraz hareketlerine dikkat etsen iyi olur. Ben hani gerçi senin bakımını üstlenirim. Temiz çamaşırını efendime söyleyeyim ihtiyaçlarını eksik etmem ama. Hmm. Müzik falan film falan indirene ağır ceza yolda. Nasıl? Nasıl? Derken nasıl Faslı yok demiş arkadaşım ne bir şey? Oktay buraya bak sen de konuşurken bana bak. <gülüyor> bak <gülüyor> <edeceğim. gülüyor> ee, Şimdi konuşmuşlar Kültür ve Turizm Bakanlığının 5846 sayılı Kanunu, Doğru. fikir ve Sanat Eserleri Kanunu. Bunu biliyorsun değil mi Oktay? Tamam evet. Çok güzel. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve sektör temsilcilerinin katılımıyla iki günlük bir çalışma yapıldı en sen son. Sen ne zannediyorsun Faire ya? Ha. Herhalde yasak öyle şeyler. Tabii canım yani. Sen ne sen ben, benim sana verdiğim CD'leri sen ne zannediyorsun? İnternetten indi mi zannediyorsun? Hayır canım. Ben sana mesela 12 tane CD verdim ya evet. geçen haftalarda. Ha. Ee, bilmem kaç tane film olan. Ee, ne Sen onları... Sen ne kadar yanlış anlamışsın olayı ya Ay Ben değil ya Yanlış anladım ya, bak, Yalan yanlış konuşuyorsun sonra da başımı Sadece başımı değil başımızı da Şey yapacaksın ondan sonra faiz Yani lütfen biraz dikkat et. Onların hepsi Avrupa'dan geldi İkinci bölge üstelik birinci bölge de değil Çünkü ikinci bölgeye biz Türkiye olarak ikinci bölgedeyiz Ne yedi ee, sen, İyi, iyi Sen sus Ben konuşuyorum <gülüyor> sus, sen, Evet Evet <gülüyor> <gülüyor> evet, o, ben o TG'leri zaten şey yaptım ya. Mesela alt yazısını açmıyor bu ya. Burada Türkçe alt yazı yok falan dediğin şey vardı ya senin. Evet. Ee, bu, bu filmde Türkçe alt yazı yok falan demişsin. O mesela işte ilk acemilik dönemlerimizde Amerika'dan getirttim. O birinci bölge mesela. Okuma, o hem okuman senin Türkçe alt yazısı olmaz falan. Vay ba be. Vav. Ya. Ya. Wow. Wow. Gerçi öyle bir şey kalmadı ama senin şey tabii oynatıcının eski olduğu için birinci bölge, ba ikinci bölge. Bayağı iyi. O yüzden. Bayağı bayağı, ne, bayağı ne iyi. geliyormuş bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Mapuslarda sürünme cezası. Dançın. Hadi ya, Amerika'da öyle bir şeye verildi. Aynısı oluyor. 650 işte. bin dolar mı ne verdiler çocuğa? Önce uyarı. Cezası. Ondan sonra laf ile uslanmayalı etmeli değil. Efendim diyerek önce bir uyarı vereceklermiş. Uyarı cezasının akabinde kendisini şeyle uyaracaklar. Sert bir dilde uyaracaklar. İkinci uyarı. He. Üçüncü uyarı sert dille uyarma. Artık para cezası. Para cezasından sonra atım bunu Dançın'a diyerek dançın seslerini çıkarma fırsatını size sunuyoruz diyerek gelecekler. Yani böyle bir durum var ve yakında başlanacak. Amerika'daki ilk uygulamada ilk etapta %70 oranında başarılı olmuşlar. Oğlu da be kaç lira 800 bin dolar 800 mı ne kaç dolar bin para dolar. cezası verildi çocuğa ya üniversite <gülüyor> öğrencisi çocuğa. Verilir mi ya neymiş yani ne alıp veremediğini e, o da ne indirmesiymiş almış? canım. Ne indirmiş? Okuldan canım? indirmiş, ailesinin <gülüyor> evinden indirmiş kendi kaldığı yurttan indirmiş her yerden film indirmiş, şarkı indirmiş. Kim dedi? Şarkı indirmiş galiba. Gerizekalı. O zaman gerizekalıymış. Gerizekalı. İşi gücü yok. Orada şey indir. Bedava internet. Aksı, aksı. Ne zannettiyse interneti? 800 bin dolar adamı böyle araya sıkıştırıverirler. Ondan sonra ne olduğunu şaşırırsın. Pislik. Ha, sevmiyorum Resmen, ben pislik şey. Resmen pislik ya. Neyse işte bu durum böyle. Herkes bir yani bu lafım ortaya. Yani böyle ben uyarı mahiyetinde söylüyorum. Çok yani. büyük dosya açıldı biliyorsun. Dün İngiltere e, hükümeti UFO dosyalarını açtı ya. Halkı açtı. Halkımıza halkımıza duyurulur. Kamuyu açtı. Bir sürü olay, bir sürü hikaye, bir sürü anı. Anı defteri gibi olay dosyaları varmış. Kraliçe Elizabeth'in her şeyden haberi vardır değil mi? Ülkede o tane. dosyalar ilk zaten Kraliçe Elizabeth'e geliyor. Aa, ne güzel ya. Kadın evet. şey gibi ya. Yaşayan bir arşiv harşi harşi kütüphane mi diyorsun yani? Ha, çıplak ayaklı kontest diyorum <gülüyor> Ayakkabı kütüphane kime deniyordu ya? İşte böyle. Çok Çok gülüyor. bilen çok yalandır mı deniyordu ha. Ay vallahi ben bir rahatsız oldum ya ben ayaklı kütüphane. Ayaklı kütüphane ne kadar rahatsız edici bir ifade ya. Ayaklı kütüphane. Ayaklarım var ama kütüphane kafam kitap kitaptır kafam. <gülüyor> <gülüyor> Oldu o zaman biz diyelim ki gidelim sonra gelirim. Ayaklı kütüphane. Kütüphane dedi bu evdeki kütü... büfe tipi kütüphaneler hı. mi? Hı hı, büfe. Onu ben bir dışarıda ben bir sana sorayım mı teneffüste? Ayrıca soracağım ben O sana. zaman şey yapalım. O, o şekil bir şekil yapacağız. Ya Teneffü şey ondan sonra bu dosyaya bakacağız. Bu dosyaya. Bu dosyaya bakacağız. Buyurun. Yavrum girsin. Günaydın. Günaydın. ay ay dın, dın, dın, dın. Günay, ay, ay Panora değilim ya, ya Panoru alışveriş ve yaşam merkezlerinin sunduğu modern sabahlar Hepiniz hoş geldiniz 5 gittiniz programı sonuna geldik çünkü Bravo Bravo bravo bravo Oktay Bey e, çok önemli bir konuyla şey yapacaktım ya Ben size çok bir şey, önemli bir şey soracaktım Ben de getirecektim öyle dedim Evet e, e. Onunla mı karıştırıyorsunuz acaba e, kendinizi benimle mi karıştırıyorsunuz Aa, yani Zor de... bir şey olabilir bu ama öyle bir şey mi yani Aa bak her... bu arada dövize yatırım yapıyordun sen değil mi Ha, evet, bir 15-20 dolar almıştık geçen. 100 dolarlık almıştım ve ben biliyorum. Doğru bir 100 dolar olmuştu tamamlamıştık. 85 Niye? dolar vardı. 15 dolar da almıştık 100 dolar almıştık. Niye saklıyorsun Oktay tamam gözümüz yok da 300-500 doların var yani. Kıyıda köşede. Doğru evet var o da var. Onda, Neyse her var. 100 doların 95'inde ne var? A. Pislik. B. kokayı Her 100 doların 95'inde hislik vardır bence. Valla kokain varmış. Hadi canım. Vallahi billahi dola, kağıt paralarının %95'inin e, az sınıfı uyuşturucu izleri taşıdığını ortaya koydu. Analizler için Amerika'nın 30'dan fazla şehrinde ve yurt dışından gelen bangunotlar üzerinde e, kokain zerrecikleri bulundu. E, şimdi bunlar ne demek buradan ne anlıyoruz? Şey yapıyorlar 100 dolarları rula yapıyorlar. Yapıyorlar yapıyorlar. Affedersiniz kokain çekiyorlar. Up kullanıyorlar. Bundan sonra bunları piyasaya sürüyorlar. Küçücük çocuklar da bunun müptelası oluyor. Dolar getir anne. Harçlık veriyor mesela annesinden asla Türklere'si almıyor. Dolar ver anne. Kantin, hangi kantin? Çok özür dilerim. Hangi kantin? Bizim zamanımızda simit gazoz satılan kantinler vardı. Son dönemde cips satılmaya başlamıştı. Orada hangi kantin dolarla alışveriş yapıyor ya? Dolar. Türkiye'deki bir okulda hangi kantin? Hangi kantin isimli şiir miydiniz? <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Hangi kantinde olabilirim ben? Simitin susamlarını ye. Niye dolarla alışveriş yapılıyormuş kantinlerde ya ben anlamadım. Ya bir de şeyden banknottan banknota geçiyormuş kokain çok hani bu şey derler ya illet dedikleri bir şey. He. Oradan oraya bulaşıyor. Mesela afedersin nokta örnek vereceğim genç arkadaşlarımız dinliyor diye çünkü sonuçta bu program nedir? Bir şekilde de insanlara şey veriyor fikir veriyor veya evet. şey veriyor onu ben evet. şey yapacağım. Hı. Şimdi şu şekil oluyor diyelim ki sen çok özür diliyorum bir esrar ve ap kokainman bir bağımlısın. Tamam Keşke mı? daha iyi bir örnek versenin Faire, yani ne biçim ya örnek veriyorsun? Ya ben örnek vereceğim şimdi, bu bu, bu, bu, bu rol modelsin şu anda sen. Ha. Tamam Yok mı? Yok işte olmadı yani, ne biçim rol model? Şimdi sen veriyorsun? ne yapıyorsun? Evinde oturdun, evet. güzel şeyini yaptın, yemeğini yedin, üstüne kokayını çekermiş. Arkadaş ben? diyorsun. Şimdi evde de hiçbir şey yokmuş, dışarıdan Adana söylemişsin, bir buçuk. Ama bir buçuk. dışarıdan söylemeyeyim ya, bir adam şey olur. Evde olmuyor. yapmışsın, evde, kendi evde. evde yapmış oldum ha. ben. Evde kendi Adana yapmışsın. Taze fasulye yapmışım Heh, ben. Çok güzel oktay. Vallahi ağzımı aldın. Evde de benim barbunya var. Onu yapamadım bir Bar türlü. dün barbunya ile taze fasulye yedik. Bir de böreç yedik. Of nasıl güzeldi. Fire. Of. Evet taze fasulye yapmışım Neyse, zeytinyağlı. Taze, zeytinyağlı taze fasulye yapmışım. Bir de börez. Deniz böreçesi yapmışsın. Güzelce mi eve gidiyor? Yoğurtlu yapmamışım ama değil mi? Yoğurt yok. Öyle yoğurt. olmaz zaten Zeytinyağı, yağı, limon, sarımsak bu kadar. Ya, tamam. Güzel yapmasın. Yemeğini yiyorsun diyorsun ki. o oh, senin de bir pis huyun var. Bir muhakkak sabah akşam birer sade Türk kahvesi içersin bir de senin akşamdan akşama birer line kokain alışkanlığın var. Her akşam line, bir line atıyorsun oradan kokainini çekmişsin. Bowlingçi demiyor <gülüyor> de atıyorum ben bunu. Niye canım? Ne line ne demek ben hiç bilmiyorum line. I. Ben de bilmiyorum filmlerden gördüm kadar işte böyle hat çiziyorlar ya böyle hani böyle böyle böyle bele kesiyi Böyle böyle yap böyle, böyle, böyle, böyle yapıyıp, O ona line deniyormuştu. He. Neyse böyle tamam. bir şey yapmışsın. Yapmışım. Bizim ya ev mi? line line line. <gülüyor> Sen ya, giriyor musun? Hangi hayır. line'dasın diye Didem'le öyle konuşuyor. <gülüyor> Hangi line'dasın? Üç numaralı line'dayım. Dur geliyorum benim de taze fasulyeyle diye ben 12. line'dan 3. line'da geçiş yapıyormuşum. Tabii ki yöneticiye haber vererek. Çünkü kulet tipi bir şey varmış yöneticide. Çok bütün line'ları üstten görüyormuşum. O tip bir şey mi? Aynısı ya aynısı. Hayatın içinden manzaralar. <gülüyor> Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Şimdi olayını aldın ya sen. Evet. Çok güzel. Ben Ertes günü oktayım dedim. Yani şimdi sen bana vereceğim para ver diye acaba onu dolar hesabı olarak verebilir misin diyorsun. Sen tabii fayırım diyorsun. Çıkarıyorsun. Ben zaten dolar zenginiyim yatırım yaptığıma göre. Yani bir şekil. 100 doları çıkardım verdim bir gün diyor. Oktayım diyorum. Bu böyle niye veriyor rulur rulu falan diyorum. Kullanıyorum ben orada da ya işte şey olmasın diyorsun. Buruşmasın Sıkıntıdan diye. Sıkıntıdan oynadım ben bunu. Ya diyorum. Oynuyorum ben falan diyorum falan fasulyeyi beklerken böyle oynadım sürekli diyorum. E, bir ucunda diyorum tatik var diyorum. Ya diyorsun işte dün gece espriler yaparken dideme böyle Allah diyorum. Yani ben bir rahatsız oluyorum ama paraya da ihtiyacım tatik var alıyorum. Tatik tatak mı? Hı hı. Kurumuş ta tatak tatik denir. Tamam. Ee, ondan sonra götürüyorum ben de bunu bankada bozduracağım. Bankaya veriyorum. Banka bana veriyor. Çok güzel. Ne oluyor o? o desteği alıyor diğer yüzüklerin arasında. Çünkü aslında bu şey vardı ya zamanında bir beyzbol topunun hikayesi vardı. Biraz biberleyelim. Ama geçen daha konuştuk ya. Biz Türkiye'de yetişen çocuklar olarak beyzbolla ilgili bildiğimiz tek şey. Biraz biberleyelim. <gülüyor> başka hiçbir şey bilmiyoruz ya. Baş başka bir çizgi film daha olsun ya. Bir tek Biber onu Bilmez biraz biberleyelim mi bilmez. Bilmiyorsun değil mi? Bilmem. Böyle bakarlar ancak. Böyle. Böyle bakar. Youtube'una bakar. Böyle. Böyle. Ya yaz bakalım YouTube'una. Biraz biberleyelim yaz. Ne çıkacak göreceksin. Biraz biberleyelim. Onun gibi mi yani? Ha, onun gibi işte bir dolaresin hikayesi. Yüz dolaresin hikayesi. O öbür tarafa diğer dolarların arasına girince. Tatağı olanlara bulaştırıyor. Tatağı bulaştırmıyor. Tatak kuru kalır. <gülüyor> Bence kuru tatak dolaresine kalmaz Fahir. Tıpkı de, delikli boncuğun günlerde... yerde kalmayacağı gibi. Ondan sonra oradan diğer ne yapıyor? Yüz dolarlara sirayet etmek suretiyle tüm dolarlar adeta birer kokainman. E, şey haline dönüşüyor. Piyasadakilerin 95'inde, %95'inde olduğu söyleniyorsa eğer elinize attığınız dolara biraz dikkat edin derim. Hani Kimisinde az var, kimisinde çok var ama Nasıl tespit edeceğiz? Şöyle, şöyle yapacaksın, bakacağım. şöyle gözde, parmağını süreceksin. Gözle görünen bir şey mi bu? Şöyle bu? parmağını süreceksin, öyle anlaşılıyor ya. Sonra diş etlerine falan süreceğim böyle yapacaksın hmm. iyi mal falan deyip gideceksin söyle. ne bileyim Oktay nasıl anlıyorsun Zerdecik var diyoruz burada. ne bileyim line diyen sensin ben hiç line diye bir şey duymadım herhalde ya, Oktay dedim bunu da de, bilirsin kompetan yaptın ya bu yaşından sonra teşekkür ederim sana, Sen, sen ben o. sana söyleyeyim sen uyuşturucu sen ben korsandan farklı yerlerde kodajlarda geçireceğiz hayatımızı <gülüyor> bana söyleyeyim. ne ala Oktay... line diyen sensin bilmem ne diyen sen bu işin kompetanı gibi anlatan sensin. ben. Ne bileyim ben? O yüzden soruyorum nasıl anlayacağız diye. Bizim anımız açık, sırtımız pek. Oktay Demirci. Öyle söylersin bakalım bir şey hey, Vallahi yarar. Hiç de şeyim kocunacak. İngiliz hükümeti dosyaları açtı. Bırak İngiliz hükümetini. Gerçekten. Bırak bana İngiliz hükümetini anlatma. Sinirlerim <gülüyor> ya bozulur. bir açtırmadın şu dosyayı ya. Açtırma dosyayı Oktay. Oktay saçmalama Oktay. Sevgili Zekeriya Fahir Övüncü. Lütfen müsaade eder misiniz bir televizyona çıkalım. Buyurun televizyona çıkalım o zaman. Günaydın. Günay aydın ay, günay aydın. Ay, eee Oktay Demirci. <gülüyor> Fahri Üç balanın sunduğu modern sabahlarda buluştu bugün de. Bugün de buluştu. Bugün de nihayet erdi ya. Ne çabuk geliyor sonu ve anlamadım bu yeni sistem beni çok yıprattı. 45'iydi reklamaydı falanaydı filanaydı derken ne olduğunu anlamıyoruz ya. Eski sistemde her programdan sonra 2 puan alıyorduk ve beraberliklerde 1 puan alıyorduk. Ama şimdi bu yeni sistemde 3 puan her an her şey değişebilir Kesinlikle. yani. <gülüyor> ben, benim de kafam karıştı. Neden olsun biliyorum? be Ortay'ım olsun be. Atletizm şampiyonasının olduğu şu günlerde hele daha da gündeme bomba gibi düştü aceta Fahir. Vallahi, vallahi billahi. Bir sporcu olsaydın, evet, bir spor... atlet ama. Bir atlet. Evet. Hı -hı. Hangi branşta bir numara olmak isterdin ve dünyanın konuştuğu insan olmak isterdin? Bir branşta birinci olmak isteyseydim şayet. Güllü Atleti... da... Atletizm ama. E ne işte gülle tamam. atma. Tamam. E, Güllü atma dedim Oluyor, ama. Tamam, ama tamam, ben ama... gülle atma dedim ama. Ama göbek yok, göbek olması lazım gülle atması için. İşte ben bu halimle gelip atma. Ben eğer bir atletizmde bir numara olacaksam. Hı. Gerçekten bir numara Atletizmden seçiyorum değil mi Atletizm olması lazım evet Valla ben şey yapmak isterdim ya böyle Atletizm, dallarından, Atletizm biri, dallarından biri Mesela bak elimde çok güzel 400 metre engelli var 400 metre engelli olur olursun, Yoksa 110 metre engelli mi engelli. Ya da mesela Daha kısa mi tercih ederse Ben 50-60 metre koşarım ya Mesela cirit atma olabilir Hı -hı. Bir şey fırlatmak istemiyorum Yüksek atlama için. Ters dönebilir misin? Ters Belim dönerken ağrıyor, sen oğlum. belin ağrır, be, göğsün be, be ağrır. Sakatlar. Ondan sonra yayında iki ay böyle anam anam giremiyorum. Anam anam şurama ağrıyor diye topallaya topallaya gidersin. Ya ben bırakacağım mıyım abici? Bir sıktın abi var ya. Var ya, hala ağrıyor. Evet. E abi sen de öyle dolanıyorsun. Bir, bir sıktın abi var ya. Çok. Ters hareket yapmışım hatta kendi <gülüyor> dolancalarında. Ya ters, ters... hareket dedi mi? Ya benim çok özendiğim şey spor Acaba nasıl başlayabilirim bu yaştan sonra başlamam mümkün mü ya? Sırıkla yüksek atlama. Olur Oktay. Olur ablam. Citan olur mu ya? Olur tabii ya. O sırık sabit mi? Çünkü beni Savan taşımaz diye var yok herhalde. var. Sırıkçı İsmet abi var. Sırıkçı mı? Sanakçı İsmet abi ya. O sana çok güzel ayarlarız biz. Şimdi gider ölçünü aldırırım ben. Hı. Hmm. Ona sana gidiyorum Hı hı. <gülüyor> Herkesin sırrı ayrı mı? Herkesin sırrı kendine kadar. Diyelim bugün de bu modern <gülüyor> sabahlarda edilmiş son laf bolsun. Son laf olmasın ya Oktay. Herkesin <gülüyor> kendine <gülüyor> kadar. Ettin ama. Ettin ama. Ettin. Van, ettin. Ben, on, ben nereye gideceğim onu, onu yapmak için o sporu ya? Amatör olarak virtüöz olacağım diye bir derdim yok bu yaştan sonra. Bir tık, o bu konuda konu o bu konuda söylenmiyor mu? Oldu Başka o da ben sana başarılar diliyorum. Ee, Fire beni yalnız bırakıyorsun yine ya, hayattaki şey, sorunlarınla. Senin şey, kör kuyulara demirdivensiz bıraktın. Bir şans daha veriyorum sana. Bu son ettiğimiz def olsun bu sabahlarda böyle. hadi bakalım. Yarın tekrar görüşeceğiz. Sevgili dinicler hoşça kalın. <Gülüyor> hoşça kalın. <Gülüyor> Günaydın. Günaydın. ay ay ay ay aydın.